Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade Günaydın, merhabalar. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Derneği adına ben Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. Bugünkü stüdyo konuğum Serkan Taycan. Hoş geldiniz Serkan. Hoş bulduk. E, şeref verdim Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bugün e, İki Deniz Arası Projesinden bahsedeceğiz İki Deniz Arası projesi e, İstanbul'un doğa tahribatını ve dönüşümünü Konu alan ve aslında bunu insanlara e, deneyim Olarak sunan bir proje Bundan bahsedeceğiz ama öncesinde ben e, Senin ağzından bir Seni tanımak istiyorum Serkan Taycan kimdir ve e, neler yapar e, Ne yapıyor <gülüyor> Tekrar merhaba e, Ben bir görsel sanatçım. Ee, mühendis kökenliyim. Bunu hı. artık gittikçe daha da fazla <gülüyor> vurgulamaya başladım. Ee, son yıllarda e, e, gittikçe e, kent, ekoloji, hı hı. E, dönüşüm, e, e, coğrafyanın dönüşümü, kentin dönüşümü, toplumsal e, etkileri e, ve bunun e, çevresel sonuçları ...üzerine sanat işleri gerçekleştiriyorum. Daha çok fotoğrafta tabanlı işler üretiyordum daha öncesinden. Fotoğraf, fotoğraf kökenli bir sanat yolculuğum vardı. Ama gittikçe o fotoğrafla olan ilişkimi... ...fotoğraf pratiğinden çok da ayrı durmayacak bir şekilde farklı medyumlara doğru götüren ve onda evrilen bir sanat pratiğine dönüştürdüm. Bunların en son ve en son ve en temsili olanı diyeyim. Bugün konuşacağımız olan K deniz arası. onda da işte yürüme pratiği ve bunun ee, yeni tecrübeler açabilme ihtimali üzerinden bunu konuşuruz zaten hı hı hı, ee, evet. sanat projeleri e, gerçekleştiriyorum kısaca. Sen inşaat mühendisi ben inşaat mühendisliği okudun. okudum. Yıllarca bunu e, <gülüyor> <gülüyor> böyle çok e, içesine söyleyememekle beraber e, ama gittikçe daha fazla bunun sanat pratiği içerisinde nasıl yer alabileceğini, bunun nasıl yeniden bağlama sokabileceği üzerine kendi kendime kafa yormaya başladım. Yani gittikçe daha çok kafa yormaya başladım. ...ve ee, böyle bir noktaya doğru evildi. Önayak olmuş aslında birazcık inşaat... ...dokumuş ee, olma belki de. Belki bilinçaltında ama bir de şey... ...yani hani o noktalara girmeye gerek var mı bilmiyorum... Böyle ...bütün çocukluğum filan da... Böyle, hmm. bu, bu, ...bu gibi... E, ...çevrelerde geçti yani işte... ...ailenin yaptığı iş nedeniyle... Hmm. ...büyük projelerde... ...şantiyede... Hmm. ...doğdum, büyüdüm filan... ...gibisinden <gülüyor> sonra... ...yani hayatın... ...çok genel uh, bir... Uh ...karşılaşılan şeyi galiba... ...böyle tekrar root'lara geri dönme... kökenlere geri dönme... ...onu tekrar problematize etme... ...çünkü o problematize etmenin de şeyi... ...herhalde en iyi bildiğin şeylerden bir tanesi olduğu hmm. için... ...orada kendi daha rahat ifade etme şansına sahip oluyorsun. Evet. Ee, ve o yüzden... ...gittikçe daha da artmaya başladı sanat pratiğin içerisinde. Evet. Ee, güzel aslında. İyi. Yani olmasaydı bu olmazdı belki diye... ...ben bir bağlama yapacağım ama... Ee, kesinlikle... yok yok yo, kesinlikle olmazdı. Yani hmm. hiç bunda şey yok. Çünkü bazı şeyler var ki... E... Yani birazdan tekrar yani Hı -hı. havada kalmasın açayım ki birazcık <gülüyor> şey bazı şeyler var ki bilgiler veya işte bir araştırma sonuçları var ki hani o, o konu hakkında hani bir eğitim sürecinden ancak alınabilecek bazı bilgilerde bunu harita yapmak mesela yani işte... Hı -hı. E, haritalandırmak, yol açmak, e, yolu şekillendirmek, e, bunun bağlamını oluşturmak gibi bazı neredeyse teknik sayılabilecek bazı şeyler de var yani. Evet onu konuşacağız zaten önümüzde bir harita da var bu harita nedir diye evet, evet. E, iki deniz arası projesi e, ne zaman başladı aslında uzun zamandır var olan bir şey. Evet e, yani şöyle e, aslında iki deniz arası Projesinin or, ortaya çıktığı yani göründüğü tarih e, 2013 e, Biyeneri e, İstanbul Biyeneri. E, o sırada e, ben bu projeyi e, gösterme şansı buldum. E, ama ondan öncesi var yani hı hı. E, bu biraz önce o anlattığım o bütün bilginin üzerine hı hı. E, 2010 e, yılında bir fotoğraf projesi ne başladım ve iki iki buçuk sene kadar süren bir fotoğraf projesi gerçekleştirdim. Bu İstanbul'un yakın çevresindeki kentsel ve coğrafik dönüşümün coğrafik dönüşümün eee problematize edildi. Ona bakan ve çevrede neler oluyor yani işte çünkü hani biraz böyle geriye dönüp bakma bakalım beraber Kesinlikle istersek evet hani lazım. yani 2009-10 yıllarında gittikçe artan bir şekilde böyle bir kentsel duyarlılık medyada, hmm. sosyal hayatımızda daha çok göz önünde gelen bir şekilde bir kentsel duyarlılık ...artışı vardı... ...yani bu şeylerden işte... ...ayrılmıştı... ...kelime sıkıcı olmakla beraber... ...tekrarlamanın bir mahsuru yok... ...hani tokiler filan... Yani <gülüyor> ...o kadar şey ki o toki meselesi... ...yani artık sınavımız filan gibisinden... Evet, bir, evet. ...bir şey oldu böyle yani... ...o tokiler meselesi... ...hayatımızın içerisine... ...çok yoğun bir şekilde girdi... ...yani o sadece sembolik bir anlamı var... ...tabii bütün bu inşaatlaşma... Ee, gittikçe artan e, kent içinde veya çevresinde hayatımızı e, neredeyse sıkıştıran hı hı. E, bir sürü bize sorular sorduran e, aynı zamanda çok büyük ekolojik e, ve sosyal tahribata yol açan e, bu mevza, mevzular benim de gözümün önünde evet. ka kanlı canlı hı hı. E, İstanbul'da yaşayan her bireyin olduğu gibi gözümün önünde geliyordu ve biraz önce o bahsettiğim bütün o bilgi yekünüyle beraber ben bunlara bir bakayım istedim. Hı hı. Bundan öncesi de var aslında. Bir taşraya baktığım başka bir fotoğraf projesinin ikinci kısmıydı bu. Hı hı. Ve iki yıla yakın bir süre şeyde periferde İstanbul'un yakın çevresinde vakit geçirdim. Yani tamamen aslında yani dürüstçe konuşmak gerekirse bir de böyle bir meraktan yani ne oluyor? Bir dakika biz kentin içinde yaşıyoruz ama böyle kentin çevresinde yaşanan şeyler bizim hayatımızda çok yakından ilişkili mevzular. Hani Her gün gazeteyi açıp da işte üçüncü köprü şöyle oldu, havalimanı böyle oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Ama ne oluyor yani gerçekten? Gittikçe hayatımıza giriyor. Yani daralıyoruz aslında. Tabii çerçeğinde. yani bunun etkileri de hayatımızda gittikçe daha çok fazla. Yani bir sembolik bir örnek vereyim de nasıl etkisi var? Biraz hani hepimiz açısından açıklanan anlaşılabilsin. Yani <gülüyor> ya İstanbul'un her yerinde böyle gün geçmiyor ki şu sarı kamyonlardan görmeyelim değil mi böyle her taraf bir sarı damperli kamyon yani sağımızda evet, solumuzda evet. her tarafta işte yan apartmanımızın içinden hafriyattan çıkıyor işte İstiklal Caddesi'nde gece üçte falan karşılaşıyoruz böyle o sarı kamyonlarla yani bıraktım şey <gülüyor> ana arterleri falan bu gittikçe artıyor, şehir bir yerden bir yere taşınıyor, bu şehrin trafiğini etkiliyor, çevresel hayatını etkiliyor, çevre kirliliğini yaratıyor gibi böyle bir sembolik de bir anlama Yani sadece böyle hani orada uzakta bir şeyler oluyor da biz burada böyle hayatımız yaşıyor gibi evet, değiliz, evet. başlı başına böyle kanlı canlı gözümüzün önünde yaşanıyor bu mevzular. Bu mesela çok sembolik bir anlamı var bana. Şehir çünkü o sarı kamyonlar şehrin taşındığının sembolü. Evet, yani şehir evet. bir yerden bir yere taşınıyor. İstanbul yanlış bilmiyorsam yani bunu hani bir referansa dayandırarak söyleyemeyeceğim ama dünyanın en büyük hafriyat alanı şu anda galiba. Yani çok çok ciddi büyük bir hafriyat sirkülasyonu oluyor İstanbul'da. Yani kent, yeni yapılan yapılar veya devasa yapılar yani şimdi Ataşehir'e falan gittiğimizde o çukurları gördüğümüzde böyle gözünle inanamıyorsun evet. ya yani şeylere inanamıyorsun falan ...bunlar... ...şehrin dışına taşınıyor... ...ya da eski yapılar yıkılıyor... ...bunlar yenilenmesi için işte... ...dışarıya taşınıyor... ...veya işte Üçüncü Köprü Havalimanı gibi... ...devasa projeler... Hı hı. ...bu gibi olgular... ...işte kentte yaşayan birisi olarak... ...benim de çok ilgimi çekiyordu... ...dolayısıyla böyle bir... ...projeye başladım... ...hani oradan iki deniz arasına gidelim... Evet, yani, evet. ...nedir evet. proje tam olarak... E, bu projeyi bir fotoğrafik e, sergi olarak e, yaptım. Da, bu da tabii biraz gezi öncesi sürece e, denk geliyor. Evet. Yani onu da söylemek gerekiyor. çünkü Gezi öncesi süreçte bizim bu mevzularla karşı ilişkimiz ve algımız başka bir boyuttaydı. Yani e, daha bilinmezlik evet. içeriyordu. E, şey e, imgesel anlamda daha bilinmezlikler de içeriyordu. Yani görüyordu. Havalimanına giderken görüyordun ama bunlar neydi tam olarak bilmiyorum. Böyle... İlginç insanoğlunun yani modernizm falan böyle tapınakları gibi böyle bir garip böyle bir e, e, binalar yığınları falan. Yani e, ben de bunları görselleştirmeye karar verdim. Ve bu uzun e, şeyin kısaltayım e, mevzuyu uzun dönem boyunca buralara gittim fotoğraflar ürettim. Hı hı. Bu süreci takip ettim. Bu süreci takip ettim. Ee, en son da bunu işte gezden bir süre önce Ocak ayında filan sergiledim bunu gezide. Haziran olduğunu düşünürsek böyle 6 ay öncesinde filan sergiledim o sürede de. Bu bahsettiğim orada bulunma ve coğrafya ile birebir bedensel deneyimleme halinin güçlü bir tecrübe olduğuna kanaat getirdim. Çünkü yaşadığımız şey çok benim yani orada bulunma halim çok güçlü bir tecrübeydi. Evet en çok orasını merak ediyorum aslında. Evet yani gözünüzün önünde var. Yani, hafiyat yanılarının bir yerden bir yere aktarıldım ve bunun e, kentliğinin etkinliği çok bedensel bir, önemli bir tecrübeydi. E, ve kentle olan ilişkimizi sorgulatabilecek kadar da önemliydi. Bu tecrübe nasıl çoğaltılabilir acaba? Çünkü aynı duyarlılık birçoğumuzda vardı. He. Bu tecrübe nasıl çoğaltılabilir acaba diyerek başka tool'lar... başka hı hı. E, araçlar bulunabilir mi diye e, kafayı yormaya başlamıştım. O sıralarda haritalandırma eee e, e, karşılaştım. İşte hı hı. E, tekrar referans versek o Manzgate CMS'nı aldım. O haritalandırma pratiğini... buraya uygulayabilir miyim acaba diye. Böyle bir yandan da yürüyüşle ilgileniyordum işte yani fotoğraf, doğa sporları falan bunlar böyle hı hı. birbirinden ayrılmayan kavram. Onun bir de yürüyüş yani e, ayağı vardı. Hani bu ee, ...hani felsefik göndermelerini de içinde barındıran bir yürüyüşten hı -hı, bahsediyoruz. Hı -hı. Sadece hani, spor olan yürüyüşten değil de. Hı -hı. Ee, e, hani uzun dönem yürüyüşler işte hani dinle, yani bizi dinleyenlerin daha iyi anlayabilmesi için... Böyle, hani ...Likya yolu gibi falan yani 30 gün boyunca bir coğrafyayı bedensel olarak tecrübe etme ihtimali... ...onun yürüyüşün verdiği tempoyla beraber hani hiçbir araç kullanmadan binlerce yıl öncesinin tekniğini uygulamak. Yani i̇nsanın varoluşsal mesafe Aslında kat evet. etme tekniğini uygulamakla ilişkiliydi. İşte bu iki üç kavram üst üste gelmeye başladı. Yani Bu tecrübe nasıl çoğaltılabilir? Bu yürüyüş notası bir yürüyüşle çoğaltılabilir mi? Yani yürüyüşle çoğaltılabilirse nasıl bir çoğaltılma gerçekleştirebilir? Yani yürüyüş notası diye bir de bir kavram var. Onları yapıyordum ha. zaten. İstanbul'un çevresinde bir yürüyüş rotası hazırlayalım. Hazırlamak, ist hazırlamak istedim. Hı hı. Ee, ve haritalandırmaya başladım. Nedir, ne değildir diye. İşte mevzuda hani bu e etkileri e tek, tek, tek, tek gözlemlenebilecek bir yürüyüş rotasıydı. Hani tekrar aynı örnek. Likya yolunda nasıl Likya kentlerine ziyaret ede, ede yürünüyorsa bunda da böyle işte kentsel dönüşüm farklılaşma sadece kentsel dönüşüm mevzusu da değil yani işte tarım alanlarının gittikçe azaldığı köylerin yarı kentlere dönüştüğü su alanlarının gittikçe azaldığı yani işte İstanbul çevresinde İstanbul suyu su meselesinin İstanbul içerisinde ne kadar hayati oldu işte Terkos Gölü falan evet, gibi ciddi bir tahribatın, tahribatın aslında İstanbul'un evet. su, suyunun ne kadar uzaktan geldiği hmm. gibi mevzularla karşılaşmak ve artık İstanbul'un bunu sürdüremeyeceğinin farkına varmakla beraber işte bu gibi olgulara ve tarihsel bazı olgulara birazdan hı hı. küçük de ondan da bahsedeyim Tarihsel hı hı. bazı olgulara e, referans vere vere bu yürüyüş yapılabilir mi diye e, düşünüyordum ve bazı rotalar çizmeye filan başladım böyle İstanbul'un çevresinde dolanan hani İstanbul haritasını gözümüzde bir kapatalım böyle hani Avrupa çevresinde Avrupa yakası çevresinde böyle bir yuvarlak oradan Anadolu yakası çevresinde bir yuvarlak böyle sekizgen sekiz şekli çizen bir yu bir şekilde böyle ama günler süren bir yürüyüş yapılabilir mi? Hem de böyle şey yani kamp yaparak filan böyle yani kent e, kır e, hattında hmm. e, şey çünkü kent kır hattı böyle en kırılgan olan en kırılgan özür dilerim. Hmm. En kırılgan hat böyle neyin ne olduğu belli değil böyle şey tam transition zone böyle geçiş alanı. Ama adana. hala aslında İstanbul içindeyiz yani. İstanbul içindeyiz, dışındayız ne o işte hani <gülüyor> hani alanlarındayız, hmm. işte toplu konut alanlarındayız falan böyle bir, bir, bir oraya hem oraya adım atıyoruz hem oraya hmm. atıyoruz. Gittikçe yani tarım arazileri de var ama ne tarım bir tarım hı hı. arazisi e, olduğunu bilmediğimiz hı hı. E, alanlarda dolaşıyoruz. Sonra sonra derken e, şey e, birden haritalarla bakarken bir baktım ki bu bahsettiğimiz olgular aslında bir haber geldi. Kanal İstanbul diye bir şey ortaya çıktı. Nedir filan diye hani biliyordum. Bir, bir miktar daha öncesinden biliyordum ama... Biraz daha araştırmaya başlayınca bir baktım ki aa Kanal İstanbul'un rotası aslında benim bu dediğim şeylerin birebir içerisinde yani üzerinde hı hı. rotanın. Gerçi bu son bir iki haftadır yeni haberler de geliyor işte şeyin o iktidarın bitmek bilmeyen bu, <gülüyor> e, spekülasyon arsa arazi meselelerinden ve bitmeyen bu inşaat faaliyetinden. Onda da e, bir şekilde değişim oluyor. E, değişim oldu. <gülüyor> Yalan dolan yardımdı. Böyle. <gülüyor> Ama neyse. E, gittikçe böyle a, a, a, a, değişti. Her neyse. O, bir, bir, bir, muhtemel bir rotaya bakmaya başladım. Ve o rotanın üzerine bir baktım ki evet üçüncü köprü, ekolojik dönüşüm, işte tarım arazileri, taş ocakları, arkeolojik Arkeolojik alanlar, hı hı. bazı arkeolojik alanlar, Yarımburgaz mağarası falan gibi İstanbul'un en eski e, e, kentsel yerleşim yeri gibi alanların üzerinden geçtiğini fark ettim. Ve toparlayayım en sonunda evet ya Kanal İstanbul neden bir yürüyüş rotasına dönüşmesin? Bir denizden başlayan diğer denize kadar giden 4 günlük. Özetle tanımlıyorum şimdi iki deniz İki, arası iki deniz arası tam olarak. Sonuçta tanımlıyorum. İki deniz arası İstanbul'un işte yakın batısında yani Trakya'da Tra e e e 50 kilometre falan daha böyle Hı. batıyı düşünelim. Bo boğaz'ın paraleli olan bir şeyden Hı. bahsediyoruz. On Orada e bir yürüyüş rotası e işte biraz önce bahsettim programdan e programlanan ya da işte... ...tartışılan, Hı -hı. Işte, speküle edilen diyelim hani Kanal İstanbul inşaat çizgisinin üzerinden yürünüyor. Bu rota evrensel bir yürüyüş rotası standartlarını hepsini barındırıyor aslında. İşaretlenmiş bir rota. Yani evrensel yürüyüş rotası standartından bahsettiğimde ne? hani bir gayde olan, Hı -hı. Yani yazılı bir gayde olan, Hı -hı. bir haritası olan... Bu haritasıyla ve bu guide yantımıyla ve işaretlenme yöntemine tek başına bile gerçekleştirildi. Yani i̇şaretler var şu anda değil i̇şaretler mi? Belli yerlerde. Var. Tabii tabii işaretler var. Rotanın kendisine ait bir sembollü var. Hı -hı. Yani işte bir renklerden oluşan bir sembolü var. Evet, yani bir turuncu şey, ve mavi. Evet. Oluşan bir sembolü var. O, o işaretleri takip ederek. Haritayla birlikte haritayla beraber Hı -hı. ve haritanın arkasında da hani şimdi dinleyiciler göremiyor ama ben hani ufak bir, bir, bir, bir şeyde tasvirde bulunuyor. İşte bir haritanın bir yüzü bildiğimiz bir harita ve onun üzerinde rota işaretli hı hı. E, noktalar yazıyor. Böyle işte hani e, haritanın büyüklüğü de, bir, bir poster büyüklüğü de hı hı. diyelim. Hani hı hı. canlansın kafana. Hı hı. E, i̇nternetten de görebiliyorlar İnternetten mı? görebiliyor. Görünebiliyor. Bu harita e, İstanbul'da kitapçılarda bulunuyor böyle işte Robinson'da. E, ha, onu da e, bir evet, birkaç söylersen. Birkaç Karşıda Torna'da. Hı hı. E, ve Fil kitabevinde Karaköy'de bulunuyor. Hı hı. Ee, ve bunun arka tarafında e, bir rehber var. E, bu rehber dört e, gün boyunca bu rotanın nasıl yürünebileceğine ait pratik bilgiler içeriyor. Hani işte şöyle gidersiniz, şuradan başlarsınız, Hı -hı. işte şurada gittikten sonra şu noktadan sağa dönün, sola dönün, işaretleri... Yani yolunu kaybedenler için aslında bu. Ha, ne güzel. Falan. Ama bir yandan sadece bu pratik şeyin haricinde bu bahsettiğim kentsel, tarihsel ve coğrafik perspektifte... Highlight pointte yani önem noktalarını önemli gördüğüm noktaları açıklıyor. Bu hmm. burada da bazı şey, bu açıklama da hani tarihsel olarak neye tekabül ediyor işte. Atıyorum Terkos Gölü'nden geçiyor. Mesela işte Terkos Gölü, İstanbul, denizki hmm. işte su havzalarından bir tanesi işte şu dönemde oluşturuldu akodekler yardımıyla filan biraz bilgi edinme için aslında anastübedik bilgi bilgilendirici bir şey tabii yani tabii, evet. en nihayetinde Böyle bir hipertekst gibi yani onun Hı -hı. onun içine onun geçtiği bir tekst yani orada da hani ismini... Ee, muhakkak almam gerekiyor. Ee, i̇şte e, İstanbul Fransız Araştırmaları, Anadolu Araştırma Merkezi'nden Jean-François Perus e, o bilgi metinlerini hı hı. yazdı. Büyük bir şanstı benim için. Haritayı da Superpool e, mimarlık tasarım ajansıyla beraber oluşturduk. E, yani biraz kolektif bir çalışmaydı. E, dolayısıyla e, rota e, bu dört gün boyunca yürünebiliyor. R rota üzerinde kamp yapılabiliyor. Her bir gün bir köyden başlıyor, diğer köye kadar gidiyor. Yaklaşık 15 kilometre, 10-15 kilometre arası, böyle 6-8 saat arası, çok hani yorucu olmayan bir yürüyüş temposu. Rota hani step step ne görülüyor gibi, böyle. çok hı hı. özet bir şey söyleyeyim çünkü çok uzun sürebilir. Hani işte Kentin e, e, Karadeniz kıyısından başlıyor. E, işte e, oradaki e, e, havalimanı e, arazisinden geçiyor. işte Terkos Gölü'ne geliyor. E, oradan e, bir vadinin içerisine geliyor. Bu vadi bir e, e, bir su yolu vasıtasıyla bizi Marmara'ya kadar taşıyacak olan ve ondan sonra aslında küçük çekmece Gölü'nü oluşturan derinin yatağı. Hı hı. O vadiyi takip ederek ve işte tarımsal arazilerden, tarım yapılan arazilerden, köylerden geçerek en sonunda bir baraj gölüne geliniyor. İşte arada köyler dediğim gibi geçiliyor. İşte o Sazlıdere Barajı, Sazlıdere Barajı kıyısından artık kent çeperlerini geliniyor kentin çeperinden artık işte çeşitli kentleşme aşamalarının konutlaşma tiplerinin içerisinden geçilerek işte gece kondu arazilerinden kapalı devre uydu sistemi toplu konut arazilerine açayelerine plan tam yolunun altından tren yoluna tren yolundan kenarından geçerek en sonunda küçük çekmece gölünün vasıtasıyla şeye varılıyor özet aslında şeyden ee, tarım pardon kırsal araziden yavaş kente yavaş doğru. yavaş kente doğru olan bütün kentleşme aşamalarını 3 aşağı 5 yukarı takip edilebildiği <gülüyor> bir tecrübe yaşatmıştı As, Aslında o yani az da vaktimiz var ama şeyi tecrübe çok güzel bir nokta ...niye yürümek yani şu yüzden soruyorum... ...çünkü biz bu tahribatı, bu ekolojik dönüşümü... ...kentsel dönüşümü... ...işte televizyonlardan, internetten... ...görsel, işitsel yolu çok alıyoruz aslında... Evet. ...yani her gündemimizde bu var... Evet. ...ama bunu... E, ...yani hem görseli hem işitseli kullanıp... ...bir yandan da bedene döküyor evet. olmak... ...sadece evet. yürüyerek bunu yapıyor olmak... ...çok farklı evet. bir nokta aslında... Evet. Ya ...bütün o gördüğümüz şeyler çünkü temsili aslında... ...yani temsiller... E, ...siz... ...yekunuyla karşı hı hı. karşıyayız ama... ...gerçeklik... E, ...flu aslında evet, belki bizim için ama... ...tam deneyimlemiş oluyoruz evet, onu. Yani bütün duyu organlarıyla orada bağlı evet. olmak... onu gerçekten e, tecrübe edilme ihtimali... ...hem bunla hem de kentle... ...kurduğumuz algıyı... ...tekrar gözden geçirmeye... E, evet. ...yarıyor ve... ...hani bu tek başına da biliyor ...grup halinde de yürünebiliyor dediğim ama... ...grup yürüyüşlerinde de şöyle şeyler oluyor... ...çünkü bu, böyle biz... ...atölye gibi yani benzer duyarlılıklara sahip insanlarla beraber böyle on kişi, yirmi kişi beraber yürüdüğünüzde... ...sekiz saat boyunca o böyle bir diyalog ve atölye ortamına dönüşüyor. Yani bir workshop gibi böyle hmm. gerçekleşiyor. O tabii farklı ilişkiler doğuruyor, evet, farklı iletişimler, farklı fikir alışverişleri doğuruyor. Evet, böyle. böyle şeyde senin son olarak hemen ona gireceğim. TEDex konuşmanı dinledim. Orada e, şeyden bahsediyorsun. Türkiye'de en çok... ...manda popülasyonuna sahip şehri. <gülüyor> ya, evet, Galiba öyle. öyle, öyle ilginç, garip ilginç. Şeyler oluyor değil mi? İlginç. Tabii öyle ilginç, ilginç, ilginç mevzular var. Yani bir de... Yani hani bahsi geçiyor. Ya Türkiye'de manda popülasyonun en çok olduğu... Yani çok bilmediğiniz yer. bir şey. Doyal, yani bu bir evet, evet. şey gibi hani denize atlayan domuzlar e, gibi bir... Ülgen Semerci ile Burcu Yağcıoğlu'nu konuk ettiğimde... ...onlarla konuşmuştuk da bu meseleyi. Aynen. Bunu <gülüyor> ben Slow Food'dan, Defne'den, Defne evet. öğrenmiştim. Yani bu bilgiyi onlar da bu konularda da daha iyi araştırmaları <gülüyor> yapıyorlar. Ee, evet böyle yani kentin çevresinde hiç... E, e, Değerli görmediğimiz aslında bir sürü aslında tabii değere sahip doğal öneme sahip bir sürü nokta var ve İstanbulların hani genellemememekle beraber şimdi genellemiyorum ama İstanbul'un çevresi de kurduğu ilişkili de çok sancılı böyle yani şey hani İstanbul'un çevresinde gerçek bir doğa parçası yokmuş gibi algılanıyor. Yani evet. sanki hani doğaya gitmek, buradan uçakla evet, uçup aslında. kaç karlara çıkmak veya işte... Yol katetmen e, yol gereken. Yol katet. Ya arada böyle bir e, e, siyah zon, siyah arazi var. Bu böyle işe yaramaz. Yani ne olduğu belli olmayan. Sadece arabayla içinden geçen. Yani genellemeyelim ama evet, evet. sanki böyle bir algı varmış. Halbuki yani kentte böyle bir ilişki de kurulabilir. Ve en sonunda da şunu da, da söylemem gerekiyor. Yürüyüş rotaları, kent çevresindeki yürüyüş rotaları hani Avrupa'da çok olan bir şey yani. Hı hı. Ama İstanbul'da düşünün 15 milyonluk kentte çevresinde hani ben bugün gideceğim 15 kilometre yürüyeceğim Dediğinizde çok karşılaştınız bir yer yok ya binaların arasından gideceksin. Doğayla ilişki, ilişki kurabileceğiniz bir yer yok. Bu sadece bu anlamıyla bile bana bir şey. Tam evet. da bu yüzden aslında o yürümeyi, eylemini deneyimli olmak çok çok değerli evet. aslında. Ve bunun pratik bir noktasında son bitireyim. Bu şey herkese açık. Herhangi, evet, bir, onu... herhangi bir e, özel e, vasıtaya ihtiyaç türmüyor, duyulmuyor bu, bunu yapmak için. Yani bir günlük tecrübeyi yapabilmek için hı hı. toplam dört günlük ama bir günlük tecrübeyi yapabilmek için haritada hangi toplu taşımayla aracıyla nereden gideceğiniz ve tekrar hı hı. nasıl döneceğinize ait bilgi bile var. Yani dolayısıyla aslında daha basitleştirirsem bir akbil ve yanınızda alacağım <gülüyor> bir şişe, su ve sandviçle evet, bir günde... Kesinlikle bu tecrübeyi yaşama Ta, Tam, tam bir rehber oluşturmuşsunuz evet. aslında. Bu çok evet. çok önemli bir şey. Ee, çok teşekkürler Serkan. Ben teşekkür ederim. Programı e, sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere Açık Radyo dinleyicileri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade.